Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özgürler. Günaydın. Herkese iyi haftalar, günaydın. Günaydın. 28 Mart, 28 Mart Mart ayının son programı ee, yine Can Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde e, öğrendiğimiz kadarıyla e, yer kürede e, olgu sayısı 480 milyonu aştı. E, Yaşamın itiranları 6.1 milyon kadar. Günde ortalama bir haftadan beri e, 1 milyon 464 bin olgu listeye eklendi. Yani çok yükselmiyor belki ama oldukça yüksek bir sayı. Türkiye son bir aydaki olguların değerlendirilmesine baktığımızda 15'in sırada. Neden 15'in sıraya doğru düştü Türkiye? Çünkü Güney Kore, Vietnam, Japonya gibi Hong Kong, Çin gibi uzak doğu asya ülkelerinde ciddi artışlar var. Birazdan onlara değineceğim ama Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli bir açıklaması. E, kısıtlamaların aniden ve süratle kaldırılması e, çok hızlı e, olmakta. E, örneğin e, Fransa ve Almanya'da Mart ayında e, Oğuz sayınlarına sıçrama oluyor. E, önce bu iki Avrupa ülkesi daha sonra e, ikisini İtalya İngiltere e, takip ediyor. Özellikle bu Omikron varyantının BA1 ve BA2 olarak tanımlanan iki alt grubu var. BA2 diğer o mikrona orijinal oranlı yüzde 35-40 kadar daha hızlı yayılan bir alt varyant. Buna bağlı olarak bu Avrupa ülkelerindeki artış anlatılmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinde 53 ülke var. Bunun 18'inde artış var son bir haftadan beri. Önemli olan e, hastaneye yatışlar da azalacak deniyordu. O da azalmıyor. Bu önemli. E, son 7 günde yine Avrupa bölgesinde 5.1 milyon yeni olgu. 12.000'den fazla da 2500 kadar da yaşamını itiren kişi var. Yani e, Avrupa bölgesi de e, her ne kadar bütün bu kısıtlamaların kaldırılması, hafifletilmesi, gevşetilmesi e, gerçekleşiyorsa da olgu sayılarındaki artışlar bir türlü dinmek bilmiyor. Ben bir de şeyi ilave etmek isterim. De, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyonu ölenlerin sayısı aşağı yukarı buldu ya da bulmak üzere evet. Hopkins'e bakılarak gene hatta bir, bir yerden bir milyonu birazcık aşmış olduğunu görüyorum. 3000 bin gibi bir şey bir rakam var. Bir de Türkiye'de de bir Yüz bini bulmak üzere yanılıyorsun evet. değil evet, mi? Evet, evet ki yani bunlar resmi rakamlar hem Türkiye'de hem batı ülkelerinde olsun bütün dünya ülkelerinde biliyorsunuz hem ülkemizde yapılan matematik modellemeler hem de dünya sağlık örgütü tahminleri bunu 3 ile 7 e, misli kadar ol, olduğunu olacağını söylüyor. Çünkü Türkiye'deki hesaplamalar son dönemde e, tabipler e, birliğinin... E, Matematik modellemesine göre bu pandemi grubunun yaptığı hesaplamada 243 binden fazla yaşamını insan kişi olduğu öngörülmekteydi. Evet. Şimdi uzak doğu Asya'ya bakarsak bir Çin'de ilginç gelişmeler oluyor. Çünkü şimdiye kadar doğrusu isterseniz iyi idare etti Hani e, acaba e, gerçek mi sayılar gibi bir takım soru işaretleri e, hep gündeme getirildi ama e, hani şu anda verdikleri sayılara baktığınızda artışları da e, bildirmekteler. E, o nedenle inanmamak için bir neden yok herhalde. Şimdi 22 Mart e, akşamı Çin'de e, o ülkenin en ünlü sosyal medya e, portalı diyelim WeChat diye bir e, portal varmış. Buradan bir bilgi yayılıyor. Gece 24'ten sonra Şangay tamamen kapanacak diye insanlar, hatırlarsanız eğer 2020 yılında ülkemizde de yaşanmıştı, marketlere hücum ediyorlar. Özellikle bu eve yemek getiren araç gereç servisleri inanılmaz bir yoğunluk yaşıyor. Her ne kadar Şangay Belediyesi bu söylentiye inanmayın, bu doğru değil diye çağrı yapsa da nafile büyük bir kaos yaşanıyor. Ee, aslında e, iki haftadır e, bu 26 milyonluk metropolde Şangay'de e, kısıtlamalar var ama işe yaramıyor. 10 gün içinde e, yaklaşık günlük olgu sayısı yüzden 983'e çıktı. E, Çin geneline baktığımızda ise e, yine böyle e, onlu sayılarla ifade edilen yeni olgu sayısı örneğin 24 Mart günü e, 4.732 olguya çıktı. Yani Çinde bir artış var. Neden böyle bir şey oluyor Çin'de? Birincisi ilginç, yaşlılarda aşılama oranının çok yüksek olmadığı, yeterince olmadığı bir gerekçe olarak sayılmakta. Bir de virüsten bu toplumda hani korkuluyor, aşıdan da korkuluyormuş ve bir takım medikal altyapı sorunları olması. Ama özellikle bu yaşlarda aşılama oranlarının bu daha bilimsel bir yaklaşım, bir gerekçe. ...düşük olması önemli ki Hong Kong'da da... E, ...ölüm oranları yüksek olmasının... ...yine e, yaşlı... E, ...grubun aşılanmasındaki... E, ...düşük oranlara... ...bağlanmakta. Peki yaşlılar red miydi, evet. aşı olmayı? Neden evet. evet. Yani ona ait tam bir açıklama yok. yani Erişim sorunu olduğunu zannetmiyorum. Herhalde reddediyorlar, kabul etmiyorlar. E, rahmet göstermiyorlar gibi. Hmm. E, bu arada... E, Özellikle İngiltere'den bu COVID-19 rekombinasyon varyantları bildirmeye başlandı. Ne demek bu? Şimdi varyant dediğimiz zaman biliyoruz bunlar SARS-CoV-2 bir RNA virüsü ve RNA virüslerindeki mutasyon sıklığı yani evrimleşiyor sürekli olarak kendini yeniliyor. Bu sırada bir takım değişimler oluyor. Ee, bu e, yeni varyantların ortaya çıkmasının çeşitli yolları var. Bunu daha önce değinmiştik. İşte bir tanesi e, uzun süre bir insanın vücudunda kalırsa bu süre zarfında değişime uğranıp yeni bir tip ortaya çıkar demiştik. Özellikle HIV hastaları ya da diğer e, immunsupresif e, yani immün sistemi baskılayan tedavi gören hastalarda ortaya çıkıyor. 200 gün, 400 gün gibi uzun süreler. Bir de rekombinasyon variyetleri var. Bu da iki farklı virüs tipinin aynı hücreyi enfekte etmesi ki bu çok sık görülen bir şey değil. Aynı hücre enfekte olunca o iki virüsün, o iki ana virüsün bazı özelliklerini bir tek virüste toplayan yeni bir varyant ortaya çıkabiliyor. Yani A ve B virüsleri bir hücreye enfekte ettiği zaman C virüsü ortaya çıkıyor. C virüsü bir kısım özelliklerini A'dan bir kısım özelliklerini de B virüsten almış olabilir. Buna rekombinasyon sonucu ortaya çıkan varyantlar deniyor ki bunların 3 tipi ortaya çıkmış. X, D, X, E ve XF adı verilen rekombinasyon varyantları. İngiltere'de incelenmekte bunlar ve şimdiye kadar çok az saptandı bu rekombinasyon sonucu ortaya çıkan varyantlar. Bunlar izlenmekte, Hani acaba bunların ne olacağı ve nasıl evlülüp, nasıl nereye götüreceği merak konusu. Çeşitli ülkelerde kısıtlamalar kaldırılıyor dedim. Buna ait bir iki örnek verip bilimsel çalışmalara da geçeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kısıtlamayı bugüne dek sürdüren bazı eyaletlerde, örneğin okullarda maske zorunluluğu kaldırılıyor. New York valisi Adams basketbol gibi çeşitli sportif faaliyetlerde, aktivitelerde izleyicilerden istenen zorunlu aşı belgesinin istenmeyeceğiyle açıkladı. Aynı zamanda Fransa başlamıştı geçen hafta. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşı merkezleri kurulan bu aşı merkezleri yavaş yavaş beydelip kapatılıyor ya da kaldırılıyor. Hani Aşılarda iyi gidiyor diye. Ancak bütün bunlar olurken birdenbire çok çarpıcı bir sayı geldi. New York'ta geçen haftadan e, beri yüzde sayısında %87'lik bir artış olmuş. Bu çok büyük bir rakam. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, özellikle bu e, biraz önce bahsettiğim o mikronun yeni e, varyantın bir e, altı tipi olan BA2 %35'e varmış. E, bu oranda saptanıyor ki unutmayalım bu varyant bu alt tip çok hızlı yayılmakta. E, İngiltere'de ise e, çoğalma katsayısı yani RO değeri kısaca bir e, enfekte bireyin kaç kişiye ulaştırdığı hesaplanınca bu değer e, geçen hafta 0.9 iken bu hafta 1.39'a çıkmış. Yani daha bulaştırıcı bir virüsün yayılmakta olduğunu bir kanıtı. Şimdi İngiltere'de derken bir de e, farklı bir e, konuya bu ülkedeki gelişmeye değineyim. Covid'den yaşamını yitirenlerin aileleri Londra'da bir duvarı Anı ya da e, sabah duvarı ilan ettiler. E, National Covid Memorial Wall dediler. 500 metre uzunluğunda San Tomas Hastanesi'nin yakınlarında e, bir e, duvar e, her yakını kaybeden oraya e, ağırlık olarak kırmızı renkli bir kalp çiziyor ya da e, bu simgeyi e, yapıştırıyor. Bunu yaparken maske takıyorlar mı yoksa... Yani Resimde bir var. fotoğraf vardı fotoğrafta görmedim maskelerini. Ama e, ilginç olan e, bu tür bir anıt duvarı oluşturmuşlar ama bir kısım hem, e, ailede diyorlar ki Boris Johnson'a sorumsuzluğunu hatırlatacak bir anıt istiyoruz diye e, bir girişimde bulunuyorlar. Onlar da böyle bir evimdeler. Ee, şimdi tabii bütün bunlardan bahsederken e, belki programın başına değmem gerekiyordu. Ukrayna ile ilgili e, Covid ve sağlık konusu. Şimdi e, özellikle e, ülkeyi terk eden göçmenlerin sayısı değişiyor tabii. Her gün artıyor, 7 milyonu geçti deniyor. E, ve e, bütün bu kalabalık, bütün bu korunma ve alınan önlemleri e, hani e, gözlerde edildiği bir ortamda Bulaşıcı hastalıklar nasıl seyreder? Ee, i̇şte özellikle aşılama oranlarının düşük olduğunu, COVID aşılısının. Buna değinmiştim ama bakıldığında aslında sadece COVID aşısı değil, Ukrayna ilginç bir şekilde diğer aşılarda da e, aşı kabulünün çok yüksek olmadığı ilginç bir, bir yaklaşım var. Özellikle e, çocukluk çağı, 6 yaş altı çocuklarda ki, görüyoruz işte videolardan fotoğraflardan belgelerden çok fazla çocuk ailesiyle beraber annesinin elini tutmuş ülkeyi terk bunlardaki sağlık ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına dikkat çekilmekte. Ben geçen programda çocuk felcinden bahsetmiştim ki 2021 yılında 17 yaşında genç bir kız Batı Ukrayna'da bu olgu bildirilmişti. Ee, ve e, özellikle bu e, çocuk felci aşısı e, ki e, Avrupa genelinde %95'lerdedir. Toplumun %95'i aşıldır. Ukrayna'da bu oran %80'ler civarında düşük. E, bazı bölgelerde %60'a düşüyor. E, Polyoe'ya değinmiştim ama kızama ait veriler de çıktı. E, Ukrayna'da kızamıkla ilgili bağışıklama %80'ler civarında %95'in altına Düşünce bir toplumda kızamık salgını çıkar. Bu biliniyor. E, çok yüksek bir oran gerekiyor yani. Evet evet. Hı -hı. Kızamık çok bulaşıcı bir virüs olduğu için yüksek bir oran gerekiyor ki e, siz bulaşı ve salgını durdurabilirsiniz. Önleyebilirsiniz. Yüzde seksenler civarındaymış. Hani savaşın olmadığı dönemde. Savaş olunca tabii e, bu oran e, ben ben sıfırlandı herhalde. Şu anda kimsenin kızamık aşısıyla uğraştığını e, düşünmüyorum. Bunun üzerine de Avrupa CDC, European Center for Disease and Prevention, Prevention and Control Merkezi var, İsveç'te merkezi. CDC'nin Avrupa muadili diyelim. Bu durumda göçmenleri ya da Ukrayna'yı terk eden kişileri ağırlayan ülkeler polaya başta olmak üzere. Oralarda çok ciddi olarak bir aşılama çadırlarının hemen girişte kurulmasını, hem SARS testinin, SARS-CoV-2 testinin yapılıp hem de aşılamalarını ve diğer eksik aşılarını özellikle çocuklara uygulanmasını istiyor. Bunu nasıl organizeyecekler? Zaman gösterecek. Bu da önemli bir nokta. Hani bulaşacağı sırtlar şu anda bomba altındaki insana aşınızı ihmal etmeyin demek pek geçerli olmayabilir. Ona, o olumsuzlukları yaşayan bireyler aileler için ama. Yine de e, bu daha önemli bir nokta ve e, bir saldırı. Tabii Rusya için de aynı şey söz konusu olacaktır herhalde. Yani istilacı ordu da olsa onlar da maruz kalacaklar herhalde bu şey evet evet, evet, evet. Sağ kalanlar döndüğünde de çok ciddi bir bulaştırma şeyi de olabilir mi acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Evet, Covid aşısı Rusya'ya baktığımızda da Rusya'nın kendi aşısını Kullanan ülkelere dağıtım için e, ürettiği aşılardan e, az buz değil 700 küsur milyon doz aşıyı ihraç edemiyorlar. Şu anda ellerinde kalmış durumda. O da ayrı bir sorun. Şimdi e, bu toplu bir arada yaşanan yerlerde e, hani büyük konserler, büyük mitingler e, gibi mass gathering denilen e, o, bu toplantılarda e, durum nasıl seyrediyor COVID bulaşı? atılacaksınız önce Barcelona'da, Hollanda'da, İspanya'da, Fransa'da çeşitli e, ülkelerde 2021 sonu, 2022 başında e, işte konser düzenlendi. Öncesinde sonrasında ne oluyor? Kaç kişiye bulaştı? Ay bulaşıyor, bulaşmıyor dendi. E, tabii bütün bu e, toplu e, etkinliklerin açık havada ya da kapalı ortamda yapılmış olması e, birdenbire her şeyi değiştiriyor. Bu, bu konuda iki tane önemli ee, çalışma var. Ee, bu hafta yayınlanan bir tanesi Bangladeş'te. Ee, özellikle e, ulusal bayramlar e, sırasında Muhammed Khan ve arkadaşlarının yayınladığı bir çalışma. Ee, açık havadaki yapılan bu toplu kutlamaların büyük tehlike arz etmediğini söylüyor. Bunu doğrulayan bir çalışmada e, İspanya'da Katalonya'dan geldi. O da Oren Miron ve arkadaşları benzer bir şey e, görüşü savunuyorlar. Bunu söylemenin nedeni Suudi Arabistan'daki Haç ve Umre dönemi e, 2019 sonrası e, COVID e, salgının pandemisinin başlamasıyla beraber e, biliyorsunuz e, Hac ve Umre'ye kapatmıştı Suudi Arabistan sınırlarını. Daha sonra geçtiğimiz yıl sadece iç e, ülke içindeki e, acıların bu e, ziyaret yapabileceklerini açıkladı. Bu sene ise açtı yine uluslararası e, e, ziyaretleri. E, fakat e, bu çok riskli tabii. E, sadece aşılanmış olmaya bakmak yeterli değil. Çünkü aşılansalar da insanlar... Ee, virüsü taşıyabildikleri için o farklı ülkelerden gelip bir arada bulunan ortamdan ayrıldıklarında virüsü alırlarsa kendi ülkelerine götürebilirler. O önemli bir nokta. Bunun için herhalde e, önlemler alınacak ya da takip edilmesi gerekiyor. E, Zamanın kısıtlar bugün e, ama baktığımızda diğer enfeksiyon hastalıklarına e, e, nasıl yansıdığını ve nelere yol açtığını daha çok çalışmalarda görmeye başladık. Örneğin kanser izlenmesi ve kanser tedavisindeki aksamalar sonucunda örneğin kolorektal kanser taramalarında %18 oranında azalma olmuş. Yani kolonoskopi yapılıp daha sonra da kanser taramaları için ee, özellikle bu kolon kanserindeki taramalarda aksama var. Tarama aksayınca tabii saptıyamıyorsunuz. Benzer bir durum, e, Kert'in ve arkadaşları e, Lancet Respiratory Medicine'de yayınladılar. Tüberküloz konusunda, tüberküloz servislerinin e, e, aksadığı, çalışmadığı ve bu nedenle e, e, sorun yaşandığını söylüyorlar. E, bu durum peyderpey ortaya çıkmakta. Önemi yaşanmış ve yaşanacak olumsuzluklar gözler önüne seriliyor. Örneğin Uganda tüberkülozda olduğu gibi HIV AIDS kliniklerinin kapanması ya da aşılama ve COVID hastalarına ayrıldığı için bu tür HIV AIDS hastalarına bakan servislerin bir süre için geçici olarak görevlerini bırakmaları ve bu merkezlerin aşı merkez haline dönüşmesi nedeniyle hastalar izlenmiyordu. Onun için yeni bir e, yöntem geliştirilmiş Uganda ki Huawei sorununun e, oldukça önemli olduğu bir ülke. Özellikle motosiklet taksileri e, gibi e, bir dizi kolaylaştırıcı araçla bu hiv hastalarını ya evlerine ziyaret ya da bunların geri dönmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Yine e, Covid dönemiyle ilgili artık sanki e, birazcık yaşanan iki yılın e, nelere ulaştığını yürüteriyan çalışmalar yayınlanıyor. Alkol sorunu nedeniyle yaşamını itirenler e, ciddi olarak artış göstermiş yüzde 20.3'ten %27 yüzde %34 27.3'ten e, 34.4'de yükselmiş alkol nedeniyle Covid döneminde. Alkol tüketimi, abartılı bir alkol tüketimi sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı. Ee, özellikle uyuşturucu kullanımı ile ilgili e, aşırı dozdan, over dozdan ölenlerin oranı çok çarpıcı. %38 oranında artmış e, over doz nedeniyle, aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı. Bu e, COVID-19 döneminde bu çok çarpıcı sayısal değerler. E, önemli bir bulgu. E, acaba ben COVID pozitifim ya da COVID e, pozitif olan bir kişi canlı ya da e, kadavradan organ nakli yapılabilir mi? E, bunun e, bir sorun yaratmadığı e, bir, e, saptandı e, ve yapılan çalışmada e, COVID-19 pozitif olan donörlerden e, yapılacak transplantların herhangi bir sorun yaratmadı ve bunun sağlıklı olduğu, herhangi bir soruna yol açmadığı, bir tehlike arz etmediği gösterildi. Bu da önemli bir nokta. Birkaç kullanılan ilaçla ilgili çalışma var. Bir ilginç çalışma aspirinin hani özellikle bu pulmoner emboliyi engellemesi açısından ki bu konuda çok spekülasyon vardır. Çok büyük serilerde bu e, kan sulandırıcı özelliğini aspirin kullanımı, e, işte, kalp krizinden engeller yıllarca, binlerce insan bu tedaviye başvurdular. Daha sonra e, çok büyük serilerde bunun fazla bir işe yaramadığı e, gösterildi. Ama yine de e, COVID-19 e, kliniklerinde aspirinin e, pulmoner emboli e, riskini azalttığı ya da oranları düşürdüğü saptanmış bu ilginç bir gelişme D vitamini ile ilgili önemli bir e, yayın çıktı David Jolif ve arkadaşları çok kalabalık bir ekip e, bu ekibin yaptığı çalışmada e, fazla üç kontrollü bir çalışma koronavit çalışması e, yapılan çalışma sonucunda eğer e, ağır bir COVID, e, de, D vitamini eksikliğiniz yoksa sağlam bir bireyin e, D vitamini takviyesi e, uygulanmasına karşı e, hiçbir etkisi olmadığı gösterildi Kortikosteroidlerin çalışması var. Lancet'te yayınlanan bir çalışma. Kortikosteroid yani immün sistemi baskılayıcı bir takım uygulamalar ne kadar arttı? İngiltere'de 2020-2021 döneminde %27 oranında artmış kortikosteroid kullanımı ve bu tedavinin hani böyle, böyle gelişigüzel kullanımının hani ben bir kansulandırıcı alayım ben bir e, immüsten baskılayıcı salayım demenin bir yararı olmadığını e, buna dikkat edilmesi gerektiğini e, söylüyorlar. İki haberle bitireyim ben bugünkü programı. Bir tanesi İngiltere bundan sonra ne yapacak bu post Covid döneminde eğer oraya varabilirsek. Bir tanesi e, başta çocuklara yardım özellikle çocukların akademik sosyal e, ve güven duygusu e, geliştirilmesi çocuklarda bu konuda bir çaba ve programların yürütülmesinin gereğinin altını çiziyorlar. Toplum genelinde anksiyete ve depresyon gibi bir takım e, mental hastalıklarla mücadelenin önemli olduğu uygulanıyor. Sağlık e, çalışanları ve sağlık personelinin desteklenmesi e, e, bu konusunda bir takım programların uygulanmasına değiniliyor ve e, özellikle Kentsel ve kırsal ikilemde ayırımda %27 oranında bu evden çalışma, uzaktan çalışma nedeniyle kır, kırsal kesime göç. Onun için şehircilik ve kent sorunlarının tekrar gözden geçirilmesinin öneminin altı çiziliyor. Son bir haberde çevreyle ilgili. Büyük olasılıkla ben açılmış olabilirsiniz. Beyimisinizdir. Lancet Planetary Health'te 2019 yılında kentlerde, şehirlerde hava kirliliğine bağlı ölüm sayısı bildirilmişti. 1.8 milyon kişinin yaşamını hava kirliliğinden kaybettiğini alt sızmıştı. Nisak Benson ve arkadaşları Helion isimli dergide bu Covid dönemindeki e, çevre kirliliğin ne olduğuna bakmışlar. Yazdıkları e, makalede e, bunu daha önceden biliyorduk. Günde 1.6 milyon ton atık, plastik atık e, doğaya karışıyordu. Ama e, Nisak Benson ve arkadaşları çok daha çarpıcı bir sayısal değere ulaşmışlar. 3.4 milyon e, işte maske, bu bariyerler günde ee, doğaya atılmış atık olarak. 3.4 milyar e, maske ve e, yüz bariyeri, bu plastik bariyerler atılmış günlük sayı bu. Bana çok korkunç geliyor. Yani dönüp dönüp bakıyorum. 3.4 milyar e, maske ve bariyer. Bu da e, COVID-19 pandemisinin e, yeryüzüne e, bıraktığı bir kirlilik, bir hediye e, nasıl tanınırsanız. Evet ve bu arada da yani insan kanında da ilk defa olarak plastik gözlen, gözlendiği de araştırma sonucu ortaya çıktı. Çok evet. önemli bir dönüm noktası üzerinde konuşuruz daha sonra. Evet bir de Nature Review of Macrobiology'de yeni bir yazı önemli bir yazı çok kısa iki sayfalık bir yazı ama marko ve arkadaşları virüsün hızlı antijenik değişimini incelemişler ve diyorlar ki e, tehlikeli yeni varyantların oluşuna bir zemin hazırlandı. Bu hazır bu zemin e, hiç şaşırtıcı olmayacak diyorlar. Yani bu varyant işi e, eğer çok farklı bir gelişme olmazsa beklenmeyen bir gelişme e, bir süre daha insanlığın başına ağrıtacak gibi. Ben burada durayım efendim. Size iyi yayınlar, iyi hafta haftalar diliyim. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.